Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Bey. yeni bir bisiklet sporu ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşmışsın diye duyduk. Zaten bugünkü hastelerde var yeni bir olay değil ama e, tam şu dünya şampiyonasının <gülüyor> olduğu günlerde bisiklette. Artık şampiyonayı falan unuttu. Bu olaya odaklanan tabi dün. Öğleden sonra gelen haberle. Son yani profesyonel yol bisikleti son 4 yılında damga vuran İspanyol Alberto Contador'da yasaklı madde e, rastlandığına dair bir haber. Çok bir haber. E, Uluslararası Bisiklet Birliği e, bu tespit üzerine Contador'un e, lisansını askıya aldı. Geçici olarak. Ee, ve hani B testine kadar yarışmayacak. Ee, e, Contador zaten 3 yıldır yarıştığı işte Aslan takımından ayrılacak bu sene sonunda ve e, Fransa turundan sonra çok az yarıştı. Sen, sezon sonuna kadar yarışması beklenmiyordu. Yani. İpseri koparmıştı takımıyla. Gelecek sezon Danimarkalı e, Saksobank takımıyla yarışacak. Hani Fila zaten yarışmıyordu o yüzden belki bu yılın sonuna kadar durumunu etkilemeyecek ama hani bundan sonra ne olacak o ilginç tabii B testine e, e, bağlı e, şöyle bir durum test Fransa turunda altı gün üst üste teste tabi tutuluyor yani 19 ila 24 Temmuz tarihleri altı gün ve altı günün ilk ikisinde yok son ikisinde yok ama ortadaki 20 ve 21 Temmuz e, 21 ve 22 Temmuz e, günlerindeki İdranum'un elerinde e, yasaklı lambuterol maddesine rastlanıyor. Ancak madde çok düşük, yani e, 50 pikogram gramın artık e, milyonda ellişi falan gibi bir birim sanıyorum. E, normal tespit edilen e, yani doping sayılacak miktarın 400'de biri oranında ama vücuda bu nasıl girdi? Onun şeyi var. O konuda bir soru var tabi. Kontador hemen masum olduğunu, bunun yani bir dış şeyle vücuduna girdiğini söyledi. Muhtemelen de yediği etlerden olduğunu söyledi çünkü Fransa turu sırasında galiba oteldeki yiyecekleri beğenmiyorlar ve İspanya'dan yemek getiriyorlar. tabii Orada da et var ve bu etten bulaşabilen bir madde olduğu söyleniyor bulunan Klamutro. İşte kontrolün avukatı da bir Hollandalı uzmana rapor yazdı. Ondan bir rapor istedi dün hemen ya da önceki gün bilmiyoruz. Biz olayı dün duyduğumuz için Hollandalı doktorun raporunda da uzmanın raporunda da hani daha önce Avrupa'da, Amerika'da hatta Asya'da çeşitli yani et kaynaklı, sıvır eti kaynaklı Sığır ya da diğer hayvan eti kaynaklı. Bazı zehirlenmelerde e, o zehirlenen kişilerin vücudunda kalabalık terörler dair e, uzun bir bilgi vardı. İlacın adı ne? Plambuterol mü? Plambuterol diye bir madde bu. Evet. E, şöyle e, yapay olarak şişirilmiş hani sığırlar falan daha iri olsun falan diye Amerika'da falan. E, dışarıdan e, zerk edilen bir madde bu. Evet. Eee i̇şte tali hani o 500'lerde kesilip yendiği zaman şeyde de insan insan insan vücuduna da geçiyor madde. Yani şeyin iddiası bu, Kontador'un iddiası bu. Ama yani her şekilde bir şok yarattı gerçek çünkü Bisikletin son 4 yılın kesintisiz yıldızıydı. 3 kere Fransa turunu kazandı, bir İtalya, bir İspanya turu. Yani son katıldığı 5 turun Hepsini kazanmış oldu. Arada katılmadıkları var. Böyle bir sorun. Bu Klan Buterol ile ilgili yakın dönemde bir vaka var. 2008 olimpiyat seçmelerinde Amerikalı yüzücü Jessica Hardy milli takıma giriyor. Seçmelerden kısa bir süre sonra onda yapılan doping testinde Klan Buterol'e rastlanıyor. Hardy yani normalde iki yıl ceza olması lazım ama Hardy bazı ek besinler kullandığını, e, sporcuların bazı besinler kullandığını ve bunların içinde bu maddenin olduğunu yani yeterince şeyi işte etiketini veya o prospektüsünü okumadığını e, söyleyerek savunma yapıyor ve o yüzden bir yıl ceza verilir kendisine yani Amerika doping ajansı bir yıl ceza veriyor, uluslararası rejim federasyonu itiraz ediyor ama e, spor tahkim ceza iki yılını bir yılda tutuyor yani kısmen e, bir iyi niyet olduğunu düşünerek cezayı, Hardy'nin cezasını bir üstü 2009'da 2009'da döndü zaten hmm. Hardy. Şimdi kontrol durumunda tabii muhtemelen bunun B testi yapılacak. Oran da çok düşük. Muhtemelen aynı oranda şey çıkarsa klamotrol ceza almayacak. Yani çünkü doping eşiğini çok düşündü. Hatta şu takip ettiğim bir iki böyle spor bilimiyle ilgili blok var. Onların birindeki uzman şey diyordu yani birçok laboratuvarda tespit edilemeyebilir bile bu miktar. Ee, bu hani şeyin e, Köln laboratuvarında yapılmış sanıyorum e, Fransa Tur'un diki testler. Orada bir de Fransa Doping Ajansı ile Uluslararası Bisiklet Birliği arasında bir e, şey olmuştu. Tekişme olmuştu. Fransızlar çok hassaslar bu doping konusunda. E, yani kendileri örnek alıp kontrol etmek istiyorlar ama herhalde UUCI, e, Uluslararası Bisiklet Birliği yani şeyleri, bütün şampiyonları e, herhalde Köln'de destettirmiş. E, sonuçlar da aslında Ağustos sonunda alınmış. Alınmış bilgimiz kaderi Muhtemelen Kontador bunu daha önce öğrenmiştir. Ama basına, yansım, basına çıkan 50 sonu bulmuş yani. Şakır bir ay, bir de yakın süredir. E, e, şey bil, hani gizlenmiş ya da e, açıklanması beklenmiş. Evet Kesinlikle. burada bir zaman aralığı da var. Peki bir de şey insanın aklına geliyor. İlla polisyecilik oynay oynayacaksak e, tek başına mı et yediğini iddia etmiş? Yani diğer o bisikletçi dostları falan o camiadan kimsenin kanında çıkmamış mı? Bunun? Muhtemelen takımca getiriyorlardı. Tabii takımdaki e, sporcu dışındaki teknik menajer. E, direktör onlar test tabi tutulmuyorlar. Evet. Eee tutuluyor ama her etapta her sporcu test edilmiyor. Ee, genel klasmanda ya yani Fransa turundaki prosedür öyleydi. Büyük turlardaki prosedür. Ee, sanıyorum ilk 15 17 15 sporcu her etapta test ediliyor. İşte etap kazanan, 10'uncu kuralı tekilenleri var mı hani 180 küsur sitleci her etapta doping testine girmiyor. Muhtemelen kurun sürdü. 3 hafta boyunca herkese bir gün en az bir gün denk geliyordur. Ama Contador'su bir zaten genel klasmanda ilk 10'da işte sarımı vesaire ne iddialı bir sporcu o bisikletçi olduğu için test edilme ihtimali daha yüksek. Ama en azından şu ana kadar bildiğimiz Astana takımından başka herhangi birinde bu maddeye rastlanmadı. Yani hani onları o öten yemildiler mi yoksa teste girmediler mi o günlerde onu bilemiyoruz. Ee, bir de işte hani, 6 altı günlük test var komutu uygulanan. ortadaki iki günde çıkmış ee, Hadi bu, bu da on, onun lehine bir durum hani 2 e, iki gün yok son iki gün yok ee, tabi şu da var yani, doping belası sporda uzun yıllardır var ama hani biz bence aslında olayından beri spor severler olarak bu olayın biraz daha farkındayız demek 22 sene olmuş yani 22 senedir ben şeyi katılamıyorum doping testi pozitif çıkıp Çıkıp da elini kaldırmayacaktım evet, doping yapmıştım kabul ediyorum hmm. pişmanım diyen orada tılamayacak kan da yani evet hiç e, böyle bir şey. Yani hep genelde bahane bulmuştu i̇şte, antrenörüm verdi kocam kıskandı yemeğimi koydu et ısmaradık et de çıktı ben bilmiyordum falan yani artık aklınıza gelecek her türlü bahane şey bile vardı galiba işte diş macunuma koydular falan vesaire. Benimkisi peki algıda seççilik mi yoksa hakikaten e, bisiklette ciddi bir doping patlaması falan mı yaşanıyor? Nedense sürekli <gülüyor> hani bisiklet ve doping kelimelerini bu ara sık bir arada duyuyorum. Ya da <gülüyor> kural mı değişti? <gülüyor> bisiklet zaten geleneksel olarak, profesyonel bisiklet, yol bisikleti herhalde 80-90 yıl, belki de 100 yıldır dopingli beraber giden bir spor dolu. <gülüyor> evet, bizim de Alp Uloga ile spor programının... Vazgeçilmez konularından biridir. O, ee, 15 yıldan beri aşağı yukarı. Yani evet. E, Sanki şey, daha şey... çok konuştuk gibi geldi. Hani bisiklet <gülüyor> ve doping gibi bir arada. Bu hatta son yıllarda mı kontroller yüzünden şeyler azaldı vakalar. Yani şöyle <gülüyor> e, Azan yani e, tabii herkes dikkat ediyor mutlaka çünkü kontroller çok sıkı. Yakalanma olasılığı fazla. E, yasaklı madde kullanırsanız doping çıkma ihtimaliniz daha yüksek. Bu kadar sıkı kontrolle. Bir de şu var. Yani bu bisiklet için söz konusu değil. Dünyadaki 300'e bir sürü sporcu için habersiz kontroller var. Yani siz şöyle, siz nerede olduğunuzu haber vereceksiniz yıl boyunca, 365 gün boyunca, 24 saat. E, i̇şte ben şuradayım yani şu hafta şuradayım, e, günün şu saatinde şu binadayım, şu tesisteyim, şuradan test yapıyorum. E, Uluslararası e, doping ajansının e, ajanları gelip sizden kan indiriyor, ne olabilirler? Ama sabah bu 7.30'da buçukta da olabilir. Daha sonra 15.30'da 3 kere kaçırırsanız bunu dopinglik kabul ediliyorsunuz. 3 kere böyle bir testi kaçırırsanız. Yani aslında bir hani şeyden yakınma vardı. Hani mahremiyetimiz kalmadı sporcular olarak. Yani işte <gülüyor> pazar sabahı ailemle kahvaltı edemeyecek miyim? Mesela yakınmaları var. E, profesyonel sporcu hayatının bir e, parçası haline gelmiş durumda bu. Hani bisiklette şöyle bir durum söz konusu. Yani 1920'lerdeki 30'lardaki Fransa turu Ana, ...hikayeleri anlatılır. O zaman tabii doping kontrolü hak getiri. Ama Fransa turu de çok zor bir yarış. Şimdiki antrenman tekniklerinin, biliminin olmadığını düşünün. Ee, dinlenme, beslenme uygulamalarının daha geri olduğunu düşünün. Bir de kullanılan bisikletler daha ağır. Şimdiki gibi hafif değil. Belki 15 kiloluk bisikletlerle yarışıyor bisikletçiler. Yani... Ee, ve şey hani bisikletçiler çantaların açıp birbirlerine kullandıkları şeyleri gösteriyorlar. Ee, i̇şte morfin bilmem ne vesaire yani şeye karşı dayanıklılığı arttırıcı. E, acıya karşı durmalarını e, sağlayacak e, ilaçları gösteriyorlar yani gayet çekinmeden. Yani o zaman çünkü sıradan bir olay. Gayet normal. 60'lı yıllarda e, hani bu işin daha şeyi, sakıncalı olduğu ve yasaklanması gerektiği ortaya çıkıyor. Siz olimpiyatlardaki ilk kontroller de 1960'lardadır zaten. Ee, 1967 Fransa turunda da İngiliz e, Tom Simpson'in e, çok önemli bir daire altında e, şey olması e, ölmesi var. Vitamin D'yi o tabii feci, o sıcak ve e, fazla dozdan dolayı e, yolun kenarına devrilip kalıyor böyle defalarca. Düşüp kalktığı bir birkaç yüz metre, birkaç yüz metre bile değil belki bir yüz metre vardız. Yani şimdi olsa zaten öyle final keşmemiz sporcu hemen e, ambulans okuyıp götürürler. İşte orada bir derki de ayak kaldırıp itiyor bunu. işte hani sporun geldiği noktayı da anlatmak açısından. Evet. E, yani ama bisikletin hani şey e, dopingle hep kardeş olmuş bir spor dalı babasına Son 10-15 yılda. Çok sıkı. Denetim var. Yani ee, eski yöntemlerle doping yaparsınız zaten yakalanırsınız çünkü bir tek izolat testi değil kan testleri de yapılıyor. Ee, işte şöyle doping yöntemleri var işte. kendi kanınızı e, çekiyorsunuz, donduruyorsunuz, ee, bir şey arasında işte antrenman sırasında ya da yarış sırasında tekrar e, kendinize veriyorsunuz kanı. İşte o performansınızı arttırıyor. Ama bir takım böyle Almanya Öyle futbol mi? takımının da bu demin tarif ettiğin yöntemi uyguladığına dair epey yazı, hatta kitap çıkmıştı. Ha, ne zamanki Alman futbol ilk takımı? İşte Franz Beckenbauer falan. Ha 70'ler, evet, evet. evet olabilir. 54'teki Macarlar yine <gülüyor> Alman takımı hakkında da işte. Evet. Vampirliğe var. beş kala bir şey anlatıyorsunuz yani. Başkasının kanı yaptığın anda konu tamam. Tamcık oturacak gibi. Performans. <gülüyor> ben kolumu ısırıyorum hatta. hatta falan. <gülüyor> <gülüyor> kolumu ısırıyorum iyi geliyor. birden daha performansım arttı. Ağzım açık dinliyorum olan biteni şu anda. <gülüyor> evet. Bir e, bir de tam bu kontador olayı şey yapılmıştı. Bu sefer İsp İspanya turunda İsp iki önemli İspanyol bisikletçinin de orada e, dopingli çıktığı anlaşıldı bir dün yapılan. Bir tanesi Ezekiel Mosquera Yani İspanya'nın ya önde gelen bisikletçilerinden biri. Fransa turunda da erişmişti. İspanya'da da e, o da dopingli çıkmış. Takımın direkleri çok şaşırdım falan demiş Bir de işte bu Türkiye'de de zaman zaman oluyor. Hani Sporlar zaten bilmiyormuş. Ayağına yatıyorlar. Belki hakikaten bilmeyen kandırılan vardır ama şey çok önemli burada yani o sporcunun hele bu dediğimiz sporcular ferdi olarak yarışmıyorlar. Yani kendi başına hazırlanıp fani. Ben hiç antrenörün yok, kulübün yok. Öyle bir sporcu yok. Mutlaka antrenörleri, takımları, direktörleri, kulüpleri var. Şimdi sporcu ceza alıyor, kulüp, antrenör hepsi için hepsi için yine sıyrılıyor. böyle bir komiklik var. Yani burada mesela sorumluluğun kesinlikle paylaştırılması lazım. Yani bir tek sporcuya ceza verip şeye vermeyelim kulübüne vermeyelim. Anca şu şartta oluyor. Hani o bir bisiklet takımı üç kişi birden çıkıyor mesela. Orada sistemli bir şey oluyor, anlaşılıyor zaten. O takımın içinde, bisiklet takımında. Ama ancak şu şartta, yani, bireysel bir oluyor olduğunda. Hani kulüp de şey yapıyor. sporcumuz doping yapmış, sözleşmeyi feshediyoruz diyor mesela. E, işte, antrenör bilmiyormuş arasına yatıyor. Yani sporcuların yine de çok genç. Kişisel olduğunu unutmamak lazım yani 20-30 yaş arasındaki bir grup elbette bu konuda bilgilendirilmiş olmaları yani sağlık bakım beslenme doping konusunda donanımlı olmaları lazım bilgi açısından ama olabilir Hani genç insanlar eğitim seviyeleri çok farklı olabilir her biri e işte bunlara maşke'den bir kulüp var kulüp mutlaka, mutlaka doktor tavsiye ediyor. yani. Şey bile olsa ihmal bile olsa kulüpler takımlar şeyden sorumluktan sıyrılmamalı diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'de, yani Türkiye'de son... oldu bir sürü atlet vesaire şey oldu işte doping aldığı yok baskette çıktı şey yapıyor kulüp bir feshettik. değişmesini oraya gelene kadar neredeydiniz yani çıktıktan sonra fesett fethet, durup zaten ceza olacak adam hani şey gösteriyor kulüp biz yer yok kulübümüzde böyle şeylere e, yer varmış ki adam dopingli çıkmış işte. Evet. Ya yani evet, bu, bu doping konusunu bu sene uzun süredir konuşmamıştık. Evet. Ben şey yaptım biraz karıştırdım ortalığı. Hani evet. o gönder İstanbul'dan gönderdiğim lahmacunlar tabi Evet. Etkili olmuş anda, Fransa kadar. Peki birazcık da Beşiktaş'ın e, durumuyla ilgili son Rapid Viyana'yı 2-1 e, yenerek epey iyi bir pozisyona geldi galiba, değil mi? Geldi bu sene Avrupa Kupalarının bayrağı taşıyabilen e, tek takım gibi bir Beşiktaş. Çünkü Bursaspor'da Spor'da Şampiyonlar Ligi'nde biraz tecrübesizliğinin kurbanı oluyor. İki maç oynadılar. Nispeten orta, hani en zor iki maçı da değildi Şampiyonlar Ligi grubunun. E, i̇kisini de kaybettiler. Henüz gol atamadılar. Bundan sonrası için de durum pek parlak gözükmüyor. Yani. Çünkü üst üste iki mençit maçı oynayacaklar. Bu e, yani herhalde puan çıkaramazlar. Yani bu gidişle yani rahat bir sonuculuk gözüküyor onlar için grupta. Yani diğer takımların da aldığı puanlara bakınca yani hani belki Rangers'la çekişip üçüncü olurlar diye düşünmüştüm. Şu an öyle bir umut pek gözükmüyor. Yani çok kıstasından bir takım gibi oynuyor Bursaspor ama Beşiktaş Türkiye Ligi'nde de zaten yaptığı transferlere bu sezonun izlenecek takımı vermişti havasını. Yani şampiyon olmayabilir, Avrupa'da da hani belki çok üst sıralara tek çıkmayabilir ama hani bu senin maçına gidecek takım Beşiktaş. Böyle bir izlenim vermişti. Hakikaten de haftalar ilerledikçe bu izlenimi doğruluyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe'nin çok sıradan olduğu, Trabzonspor'un biraz daha sınırlı bir kadro mücadele ettiği sezonda, Beşiktaş hem geniş hem de yetenekli oyuncuların bol olduğu bir takım oluşturdu. E, ve Avrupa Ligi'ne de fena gitmiyorlar. E, i̇lk maçta son anlarda attıkları gol CSK Sofya'yı yenmişlerdi. Dün de e, Viyana'da Rafi yendiler. E, 2-1 üstelik geriye düştükten sonra ve kolaylamayı kaybettikten sonra bir sakatlık sonucu. E, i̇lginçtir. Yani maçın e, ikinci yarısında Avustralya takımı öndeyken garip bir şekilde. Yani, Savunma onun arkasını tamamen açtı ve Beşiktaş'a çok sayıda pozisyon verdiler. İkisini ancak değerlendirebildi Beşiktaş. Ama yani sağda gözüken Beşiktaş'ın hem oyuncu kalitesi oyun yapısı açısından, rakibinden üstün olduğu yönündeydi. Bir ilginç nokta dün için bir gazete değinmiş sanıyorum. Rapid'in kadrosunda evet. üç Türk kökenli Milliyet, oyuncu vardı. Milliyet evet. evet. Ama Milliyet tabii orada bir kötü hata yapmış. Üç Türk oyuncu var demiş Beşiktaş'ta. Mehmet Ureli'yi saymamış yani yapılan ...bizdeki kritik hatalardan biri... E, ...Türkiye'deki... E, değil mi... ...çünkü Mehmet Orelio e, ...Türk değil Brezilya'da ama... ...Türkiye... <gülüyor> ...vatandaşı da oldu. Yani Türk mil katında da oynuyor... ...o yüzden hani onu <gülüyor> evet. ayırmak şey olur... ...hani Türkiye doğumlu falan denseydi belki ama... Yani ...Türk olduğuna göre... ...yani iki İbrahim, Hakan <gülüyor> ve Orelio ...yani dört Türk... ...hardi e, şeyde de Avusturya... ...mil katında da üç... Mil takım diyorum, pardon. Rapid'te de bir Türk kökenli oyunca ama onlar Avusturya mil takımında da örneğin e, gole atan Birlikallak Avusturya mil takımında da oynuyor. Muhtemelen Avrupa Şampiyonası elemelerinde de Türkiye karşı forma giyecek. Türkiye Avusturya mı oynayacak? Herhalde, e, herhalde şeyde. yani Yılbaşından sonra aynı gruptayız. Evet. E, çünkü gelecek hafta Almanya ve Azerbaycan maçları var yani 10 gün sonra. Ile, Avusturya'yla ile, e, herhalde bu yıl içinde değil artık şeyde, yeni yıldan sonra karşılaşacak Türkiye e, bu durumda ilginçti tabi şeyin aslında e, hani futbolun nasıl uluslararası hale geldiğini bir daha gösterebiliriz çok sayıda yabancının olduğu bir kadro kurdu Avrupa Kupası'nda kimi zaman 9-10 yabancı ile oynayabiliyorlar Türkiye Ligi'nde çünkü sınırlama var sağda 6 tane olacak iki tanesi yedek olabilir. İkisi türübünde oturacak. Avrupa kupalarında böyle bir sınırlama yok. Teknik elektroştür Ondan istediği gibi faydalanıyor tabii. E, öbür taraftaki durum da şundan kaynaklı. Yani Tanju Kaylan, Yasin, Pehlivan, Velik Avlak. E, bir, yani biraz geç kalmış bir şey. Yani Alman ve takımında da görüyoruz e, bu durumu. Yani 40 yıldır 50 yıldır e, Avrupa'nın birçok kutusunda Türk göçmenler var. Artık Hani üçüncü kuşaklar futbol oynayacak yetişkin yaşa geldiler ama hani milli takımlarda o ülkelerin milli takımlarında belki bu son 4-5 yıla kadar çok ciddi bir örnek görmedik. Yani mesela Almanya'da Mehmet Şoğlu saymamak lazım. Çünkü o hani ismi Türk olmasına rağmen tamamen bir Alman gibi Türk kimliği olmayan yarı Türk kökenli bir oyuncuydu. Hani Alman uzmanlarla konuşunca o çok iyi bir örnek olarak kabul edilmiyor ama şimdi son 4-5 yılda işte. Tablo biraz değişti. Mesut Özil filan. Mesut Serdar, Almanya'daki Alman bil takımındaki Türk kökenli oyuncular. Işte, yani Rapid'deki durumda biraz oydu. Ee, Beşiktaş bundan sonra ne yapabilir? Yani bu deplasman galibiyetiyle gruptan e, çıktığında çok büyük adım attılar. Dört takımlı e, grup değil 2 üst tura çıkacak. E, bundan sonra iki portamutçı var. 21 Ekim'de Beşiktaş sonra da rövanşı var. Yani 4 Kasım'da da rövanş gibi olacak. Önce İstanbul'da sonra Porto'da. Yani o Porto maçları Porto-Beşiktaş maçları grubun birincisini belirleyecek aslında. Öyle bir rol oynayacak. Yani Porto özellikle şampiyonu aleginin hep gediklisiydi. Çok Avrupa tecrübesi olan bir takım ama yani kafa kafaya müthiş bir maç olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra yani oradan 4 puan çıkarırsa 5'i zaten yola açık yani grup birincisi olarak e, ilerleyecektir. E, Kupa da ne olabilir? Yani Türkiye'de sezon başı şey büyük kafeli finalden açılır kapı için. Yani, çeyrek final bile edilmez. Ki çeyrek final olsa bence çok iyi sonuç. Diğer takımlara bakıyorum. Yani e, Sevilla, Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, CSKA, Moskova, Leverkusen, Atletico Madrid... E, İyi takım yani iyi takımlar var Beşiktaşın üzerinde gözüken takımlar var en azından kağıt üzerinde Beşiktaş'ın daha kuvvetli gözüken takımlar var yani buradan çıkıp bir çeyrek senede yükselmişken katan çok iyi sonuç olacak yani diğer Türk Türk takımlarının döküldüğü bir sezonda kayna olacaktır. Evet iyi başarılı bir sonuç ve daha önceki böylece 3'te 3 üç yapmış oluyor öyle mi? İkide i̇ki de iki. Ha iki de iki. İki de iki. Ya tabii şu var elemede de altı maç on iki orada da beş galibiyi bir beraberlik almıştı. Evet. Ee, tabii hani oradaki takımların seviyesi düşüktü vesaire ama e, hani bu sezon 8'de 7 yaptılar evet, galiba yaptılar galiblikler maçları, yirmi gol attılar. Ee, beş, yani beş, yapması öyle. gereken zaten hani bu bu kadro ve bütçedeki bir takım yapması gereken yani diğer yapamayanlar düşünüyorsun diyorum ben. Evet, aynen öyle. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek haftaya üzere. Alp Ulagaylı Spor